sekte kelime anlamı olarak susmak ve iki ses arasını nefes almaksızın ayırmak demektir. Geniş anlamıyla sekte nefes almadan sesi kesmeye denir. Sesin kesilme süresi ise okuyuş tarzımıza bağlıdır. Ancak normal bir okuyuş tarzına göre bir elif miktarı kadar geçecek bir zaman nefes almaksızın susulmasına sekte diyoruz. Lakin az önce delirttiğimiz gibi üç okuyuş tarzına göre sektenin duruş zamanı değişir. Şimdi buraya kadar gördüklerimizi çok kısa olarak şöyle de ifade edebiliriz. Biz Kur'an-ı Kerim okurken sektenin olduğu yere geldiğimizde bir anda sesimizi keseriz bıçak gibi. Ve o sesimizi kestiğimiz anda nefes de almayız. Eğer ağır bir okuyuşla yani tahkik üzere okuyorsak bir elif miktarı kadar bir süre bekler daha sonra mali olarak işaretlediğimiz bölümden okumaya devam ederiz. Evet. Bu arada üç okuyuş tarzından bahsettik. Parantez içinde görüyorsunuz. Kısaca değinelim. Tahkik, ağır okuyuş demektir. Tecvid kurallarına harfiyen uyularak yapılan okuma şeklidir. Teddir ise orta halli okuyuş şeklidir. Hadır ise hızlı okuma şeklidir. Ancak hadır şeklinde okurken tecvid kurallarının asgari uyulması gereken şartlarına uymak gerekir. Zaten tecvidin asgari uyulması gereken şartlarına uyarak okunan Kur'an-ı Kerim tarzına biz hadır şekli diyoruz. Şimdi bunları ifade ettikten sonra kıraat imamımıza göre Kur'an-ı Kerim'de dört yerde sekte vardır. Rahat imamımız imamı alsın biliyorsunuz. Şimdi biz bu ayeti kelimelere geçmeden önce bir kez daha sizlere şunu hatırlatmak istiyorum arkadaşlar. Kırmızıyla yazılmış olan ayeti kelimeleri okurken yeşil bir renge geleceksiniz. Bu yeşil renkli kelimenin son harfini okuduğunuz zaman sesinizi ve nefesinizi keseceksiniz şayet tahkik üzere okuyorsanız bir elif miktarı bekledikten sonra mavi olarak yazılan bölümden okumaya devam edeceksiniz. Birinci ayetimiz Kev suresinde geçiyor arkadaşlar. Kev suresinin birinci ayetinin sonu ile ikinci ayetinin başında bir sekte yapıyoruz. Okuyalım şimdi bu bölümü. Önce Uygulamasını yapalım. Sadece renkli olan bölümün, sonra ayetin tamamını okuyalım. Aymejen, ayime, aymejen, ayime. Şimdi ayet okuyalım. Astaghfirullah. الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل, ولم يجعل له عواجا قيما لينذر Baksan şediden milledün Baksan şediden milledün Ve yübeşşir al mü'mininellebine Ya'melune s-salihat ve yübeşşir al mü'minine allezine ya'melune s-salihati enne ecran hasenâ Şimdi ayeti tekrar dönelim arkadaşlar. Mesekte olan yeri bir kez daha tekrar edelim. Ivecen qayyime Ivecen ayyime evet ikinci ayetimiz arkadaşlar Yasin suresinin 52. ayeti burada da önce uygulama yapalım renkli olan bölümde sonra ayeti okuyalım bakınız min mergadine hede evet min mergadine Hada görüyorsunuz. Bilelik miktarı bekliyoruz. Şimdi ayeti okuyalım. Esnaf-i Millah Kâlu ya veylenâ men ba'tenâ min mergadine Hada ma ve'adarrahmânu ve'sadeqen murselûn Hada Evet. Ayeti bir kez daha okuyalım. قَالُوا يَا مَيْلَنَا مَنْ min مِنْ مَرْقَدِنَا هَذَا مَا وَعَدَ الرَّحْمَانُ وَصَدَقَ Üçüncü örneğimiz arkadaşlar, Kıyamet Suresinin 27. ayeti kerimesi. Kıyamet Suresinin 27. ayetindeki sekteye gelmiş olduk arkadaşlar. Okuyalım hemen. <gülüyor> Sonunda durduğumuz için, ağrı sükun meydana gelmiştir. Ancak biz burayı okuyarak devam edersek, ayetin devamını bu kadar uzatmazsınız. Tekrar edelim. Ve qile men ra dördüncü örneğimiz mutaffifin suresi on dördüncü ayeti kerime. Orada da hemen yeşil renkteki bel kelimesiyle mavi renkteki ran kelimesini görüyorsunuz. Ayeti kelimeye geçmeden önce bir uygulama yapalım. Bel rane bel râne Şimdi ayeti okuyalım. kellâ bel râne alâ gulûbihim mâ kenû yeksibûn Bir kez daha okuyalım. kellâ bel رَانَ عَلَى قُلُوبِهِمْ مَا كَانُوا يَكْسِبُونَ arkadaşlarım, Cenab-ı Hak hepinizden razı olsun. Allah'a binlerce hamdü senalar olsun ki, böylece tüm tecvid konularını bitirmiş olduk. Bu konuda, Bizim muvaffakiyetler ihsan eden Rabbime sonsuz hamd senalar olsun. Elhamdülillahi ala kulli halin. Subhanen men يراني ve yesm'u kelami ve ya'rifu mekani ve yezkuruni ve la yensani. Subbuhul kudusun Rabbuna ve Rabbul melaiketi ruh Başlangıçta yapmış olduğumuz konuşmaya atfen bir kez daha ifade etmek istiyorum. Cenab-ı Buradan hasıl olacak sevabın tamamını sizler adına, şahsım adına Allah'ın Resulü Muhammed Aleyhisselam'ın mübarek ruhlarına ithaf ediyoruz. Cümlemizi şefaatlerine nail eylesin. Onun hürmetine, ümmeti Muhammed'in içine düştüğü sıkıntılardan cümlemize bir kurtuluş kapısı açsın inşallah. Allah hepinizden razı olsun. Mevla'ya emanet olun. Aziz ve pek muhterem mümin kardeşlerim. Esselamu Aleykum ve Rahmetullahi ve Berekatuhu.